Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli müminler Çarşamba günü sürekli olarak yapacak olduğumuz Tefsir dersine ilaveten Perşembe günü yani bugün yine sürekli olarak hadis dersi yapmayı planladık. Hep beraber Allah ömür verdikçe fırsat verdikçe bu dersleri sürekli olarak sunmaya gayret etmeye çalışacağız. Bunlardan azami derecede istifade edelim kardeşlerimize yakınlarımıza Kur'an'dan haberi olmak isteyen kadın erkek fark etmez yukarıda yerimizde müsait bütün tanıdıklarımıza bu dersleri haber vermek suretiyle o kardeşlerimizin de bu derslerden istifade etmelerini sağlamak hem sevaptır hem bir görevin ifasıdır hem Hayra vesile olmaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi اَدَّالُوا اِلَى الْخَيْرِ كَفَاَعَلِهِ Hayra delalet eden, hayrı gösteren, hayra götüren, hayra vesile olan, hayra rehberlik eden kişi bizzat o hayrı işlemiş gibidir ondan o derece sevap alacaktır. Buyuruyor peygamberimiz. O yüzden hayrın umuma yayılması, bütün kardeşlerimizin bu hayırdan nasiplenmesi için biz de elimizden gelen davet çalışmasını vesile olma çalışmasını yapalım inşallah. Bu girişten sonra Değerli kardeşlerim Takip edecek olduğumuz Kitap riyaz Salihin Diye bilinen Bir eser Bu Eser Ülkemizde Medreselerde çokça okutulan Çokça rağbet gören Daha çok Günlük dini yaşantımızda e, yansımaları olan hadisleri mevzu edinen bir eser. Bu eseri inşallah e, elimizden geldiği kadar hadislerini sizlere buradan aktarmaya çalışacağız. Bu eserin tasnifini Muhyiddin nevevi yapmış. Çevirisini de Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, diğeri de Profesör Doktor Bünyamin Erul Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi tarafından tercüme edilmiş olan bu hadisleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Elimizde olan cilt ise ikinci cilt olacak. Zira birinci cildini de hocamız e, muhterem hocamız Sinan Bey sizlere aktarmaya çalışacak inşallah. Değerli kardeşlerim, bu ilk dersimizde ilk konumuz cömertlik hakkında varit olan hadis-i şerifler olacak. Bu hadislerin arzından önce müellifimiz bazı ayetleri, konuyla ilgili bazı ayetleri de kitabına almayı uygun görmüştür. İşte bu ayetlerden birincisi, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ Allah yolunda ne harcarsanız, Allah onun yerine, bir başkasını verir Allah yolunda Ne harcarsanız Allah onun yerine Bir başka nimeti size Bahşeder verir Yani Allah yolunda infak etmiş Olduğunuz şeylerden Malınız Eksilmez Sermayeniz eksilmez Verilen Sadakalar Malı eksitmez, çoğaltır. Bir yerden verirsin, diğer yerden Allah sana on katını verir. Bir yerden on kuruş Allah yolunda harcarsın, diğer taraftan Allah yüz kuruş olarak bunun karşılığını bir vesileyle verir, değerli kardeşlerim. O yüzden ma nqas al malu min ölçüsünü yani hiçbir mal kendisinden verilen sadakayla azalmaz ölçüsünü asla unutmamız lazım. Diğer ayeti kerime şöyle: Ve mâ tunfikû min hayrin feli'enfusikum. Hayır namına ne infak ederseniz kendi nefsiniz içindir. Size faydası vardır. Çağrı faydası size dönecektir. Ve ma tunfiqu illa ابتغاء وجه <اللّٰه> Malınızı infak ederken niyetiniz Allah rızası olsun. Bunun dışında başka bir niyetle malınızı infak etmeyin. Malınızı infak ederken Allah rızasını gözetin Allah rızası için ben bunu infak ediyorum deyin ki o gerçek bir infak olsun o bir ibadet olsun وَمَا تُنْفِقُوا hayrin خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ la تُظْلُمُونَ hayır namına infak etmiş olduğunuz her mal her malın karşılığı size tas tamam olarak verilecektir. Vermiş olduğunuz o malın yerine Allah daha fazlasıyla sizlere ikramda bulunacaktır. Ve asla siz bu konuda zulme uğramayacaksınız, zarara uğramayacaksınız. Allah yolunda malınızı infak ettiğiniz zaman, asla zarara uğramayacaksınız. Evet. Bu ayeti kelimede Bakara Suresi'nin 272. ayeti kerimesiydi. Diğer ve son ayeti kerimemiz şöyle Bakara Suresi'nin 273. ayeti kerimesi: "Ve mâ tunfikû min hayrin fe inne Allâhe bihi alîm." Siz Hayır olarak ne verirseniz şüphesiz ki Allah onu bilir, Allah ondan gafil değildir, onun ecrini vermemezlik yapmaz, ondan habersiz değildir. Ne yaparsanız yapın, kaç kuruş Allah rızası için harcarsanız harcayın, Allah onu bilir ve Allah onun karşılığını eksiksiz olarak sizlere verecektir. Bu üç ayeti kerimeden sonra cömertlik konusuyla ilgili ilk hadisi şerifimizi okuyalım. Ve an İbn-i Mes'udin radıyallahu anhu, İbn-i Mes'ud Allah kendisinden razı olsun. Ondan gelen rivayete göre An-i Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem قال İbn-i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş olduğu hadiste şöyle buyrulur. La hasede illa fitneteyni Haset iki şey hariç olmaz. İki şey hariç hiçbir şeyde haset yoktur. Olamaz. Olmamalıdır. Hasetlenmek iki şey hariç olmaz. Raculun ata'hullahu malan. Öyle bir kişi ki Allah kendisi, kendisine mal vermiştir. Zenginlik vermiştir. Fesallatuhu ala helakatihi fi'l hak. Ve Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimse Allah kendisine mal veriyor zenginlik veriyor ve bir de ona Allah yolunda bu malı infak etme ihtiyakı isteği arzusu veriyor bahşediyor işte diyor bunu haset edin yani bu yani Zengin ve malını Allah yolunda infak ediyor. Bunu haset edebilirsiniz. Haset etmek ne demek burada? Yani bunun malı yok olsun manasında değil yani. Haset burada gıpta manasında gıpta. Yani onu gıpta edin. Ah bende de olsa da ben de infak edebilsem ya. Adamda hem mal var hem de malını Allah yolunda infak edebilecek cömertlik var. Bravo. İşte. Keşke bende de olsa Keşke bende onun gibi olabilsem Yani buradaki hasetin manası hasetliğin manası bu Yoksa adamın malının yok olması Bende yok onda da olmasın Allah onun malına Kıran versin kırılsın malı Helak olsun Diye bir düşünce Değil böyle anlamayalım Buradaki hasetlik Yani gıpta etmek Keşke benim de olsa Ben de aynısını yapsam demektir yani Demek ki bu böyle bir insan bu manada gıpta edilebiliyor. Yani haset edilebiliyor. İmanada. وَرَجُلٌ اَتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا Yine haset edilmesi mümkün olan ikinci kişi de o kişidir ki Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği Onunla hükmedip, onu öğreten kimse, bir kimseye de Allah mal vermemiş ama ilim vermiş, ilim vermiş, hikmetli söz söyleme kudreti vermiş. O kişi de gerçekten ilminden istifade ediyor, ilmini insanlara öğretiyor, hikmetli sözler söylüyor, bu ilme insanları davet ediyor, vaaz ediyor, irşad ediyor vesaire. İlmin zekatını veriyor. İşte böyle bir kişiyi de haset edebilirsiniz. Yani böyle bir kişiye de gıpta edebilirsiniz. Keşke ben de öyle olsam diyebilirsiniz. Bunun haricinde haset başka hiçbir kimseye, bu iki grup insan haricinde haset başka hiç kimseye yapılmaz. Tabii ki buradaki hasetlenmek bu günümüzdeki haset kelimesi var ya o manada lütfen düşünmeyelim. Yani günümüzde haset kelimesi adam haset ya dediğin zaman ne anlıyorsun? Ya adam kötü niyetli, kötü kalpli. İstiyor ki bendeki bu nimet yok olsun. Adam beni çekemiyor ya. Mesela. Böyle düşünülüyor. Günümüzde böyle algılandığı için biz o manada kullanmıyoruz. Yani burada haset manası, hasetin manası gıpta etmek Keşke bende de olsa, ben de aynısını yapsam. Ya Rabbi bana ver de aynısını yapayım manasında bir düşünceye sahip olmaktır haset. Değerli kardeşlerim, ikinci konuyla ilgili ikinci hadisi şerifimizi de şöylece nakledelim. Ve anhu kale, yine İbn-i Mesud'dan geliyor bu hadisi şerifte. Buyurdu ki i̇bn Mesud, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Eyyukum malu varisi ahabbu ileyhi min malihi? Burada Abdullah ibn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye bir soru tevcih ediyor. Hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye soruyor. Sahabiler diyorlar ki Ya Resulallah Ey Allah'ın Resulü مَا مِنَّا اَحَدٌ اِلَّا مَالُهُ اَحَبُّ اِل۪يهِ Bizden hiçbir kimse yoktur ki. Kendisine kendi malı daha hoş, daha sevgili, daha kıymetli gelmemiş olsun. Herkese kendi malı daha kıymetlidir ey Allah'ın Resulü. Söyle, bu şekilde söylüyorlar. Kale, peygamberimiz buyurdu ki, مَالَهُ <gülüyor> ما قدم وما وما Kişinin hayır yapacak yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Kişinin hayır yaparak ölmeden önce ahiret ahirete göndermiş olduğu mal işte kendi malıdır. Daha sonra geriye bıraktığı mal varisinin malıdır buyurdu. Yani burada dikkat etmemiz gereken şey husus şu. Malımız var, mirasçımız var. Bu mal, bu malın hangisi bizim, hangisi miras bıraktığımız çocuğumuzun, oğlumuzun, kızımızın? sorunumuzun neyse hangisi bizim hangisi onların bu ayrımı peygamberimiz burada şöyle yapıyor diyor ki Allah yolunda infak ederek ecrini karşılığını ahirette bulmak üzere ahirete gönderdiğin mal var ya o mal senin diyor Allah yolunda harcamayıp Çoluğuna çocuğuna bıraktığın mal o var ya. O da senin mirasçılarının malıdır. Her ne kadar şu arsa, şu emlak senin üzerine kayıtlı olsa bile kısa bir süre içerisinde Hazallah Celle Celaluhu senin adından bu düşecek tapuda. Felanca hakkın rahmetine kavuşmuştur dendiğinde bütün variyetin tapuda senden düşüyor. Nere? Varis olanlara, mirakçılarına düşüyor. Demek ki biz bu malın neyiz? Bekçisiyiz. Çünkü ben ölüyorum, malım kalıyor. Bekçisiyim yani. O yüzden bazı hikmet sahibi kişilerde Kardeşim bu ev, apartman senin mi? Ya şimdilik bizim işte. Nasıl şimdi senin ya? Bu mal senin değil mi kardeşim? Tabusu yok mu? E var. E, e senin adın yazmıyor mu? Yazıyor. E şimdilik bizim. Niye? Ya her an ölebilirim ve bu benim adımdan düşecek. Bu mal artık falanca öldü diye kırmızı kalemi tabuda çekecekler üzerine. Ondan sonra ver veraset ilamı ardından vereseler belli oranlarla bu malı alacaklar. Demek ki biz neyiz? Malın geçici bekçisiyiz. Geçici sahibiyiz. Hiçbir zaman asli sahibi olamayız. Bir malın asli sahibi nasıl oluruz o halde? Bir malın asli sahibi geçici olmayan, bir tapu ile tapu etmemiz nasıl mümkündür acaba? Geçici olmayan bir tapu. Evet. Geçici olmayan tapu, eğer o malı Allah için infak ettiysek, geçici olmayan bir tapu ile malı üzerimize geçirmişiz demektir artık ona sahibiz. O tapu geçici değil. Yazıldı. Allah hiçbir ecri hiçbir infakı zayi etmez kuruşuna kadar neyi infak ettiysek Allah bundan haberdardır ne diyor ayet-i kerimede ve ma tunfiku min hayrin fe inna bihi alim hayır namına ne infak ettiyseniz bilin ki Allah bundan haberdardır Allah haberdardır ve hiçbir hayrın hiçbir infakın karşılıksız kalması mümkün değildir dünyada infak etmiş olduğumuz malların telafisini Allah dünyada bile veriyor ama ahirette vermiş olduğu ecir ekstra dünyada veriyor İnfak ettim şu kadar mal Allah bir yerden bir nasip daha bir bereket kapısı daha açıyor. Mal çoğalıyor. Çoğalıyor. Bir de ahirette bunun karşılığı var. Bu acayip bir şey ya. Akıl mantık der ki infak ettiğin mal azalması lazım. Dünyada tamam infak ettim gitti. tam kardeşim ben bunu ahirette ecini Allah'tan bekliyorum dersi. Ama Allah öyle bir merhamet sahibi ki Diyor ki, dünyada ne kadar infak ettin şu kadar. Allah sana onun on katını, yüz katını veriyor. Bir de ahirette bir katından yedi yüz katına yedi yüz katından sonsuz katlara kadar senin niyetine, ihlasına göre karşılığını, ecrini veriyor. Bu nasıl bir iş? Nasıl bir Rabbimiz var? Ne kadar şefkatli, ne kadar merhametli, ne kadar cömert bir Rabbimiz var. Hamdolsun. Böyle bir Rabbe sonsuz teşekkürler hamdü senalar olsun böyle bir Rab övülmez mi böyle bir Rab sevilmez mi öyle bir Rab ki yaratmış severek yaratmış severek rızıklandırmış ölümsüz yapmış cennet gibi güzel bir nimeti bahşetmiş böyle bir Rab böyle bir Rab sebilmez mi Rableriyle araları açık olanlar var ya bunlara şaşırmak lazım ya. Ara niye açık sen Rabbini niye anlıyorsun? O seni çok seviyor ya. Seni yoktan var etti. Yoktan var etti. Gözünle, kaşınla, baldırınla, bulundunla aynanın karşısına geçtiğin zaman "Ya Rabbi, beni ne güzel yarattı." diyor. "Yarattın sen." diyorsun. Değil mi? Ondan sonra da teşekkür yok, anmak yok, sevmek yok, bu nimetlerin kaderini bilmek yok, bu nimetleri bize bahçeden Allah'ı övmek yok. Biraz nankörlük var bizde, nankörlük var. Bu da nankörlük yakışmıyor işte insana. İnsan olur ki, Rabbinin bilecek, Rabbini tanıyacak, Rabbini sevecek, ona hamd edecek, ona teşekkür edecek. Değerli kardeşlerim, inşallah, tekrar söylüyorum, cemaatimiz ee, tabi çoğaldığı için e, anonsumuzu yeniden yapalım. Çarşamba günleri öğle namazından önce, yarım saat önce tefsir dersimiz var. Perşembe günleri öğle namazından yarım saat önce hadis-i şerif dersimiz var. Bunlara azami derecede katılmaya çalışalım. Ve eşimizi, dostumuzu da davet edelim. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahir davana en hamdulillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi وصحبه أجمعين الفاتحة